korku yoktur. Onlar mahsum da olmayacaktır. Bizim tül ve pençesi okuduğumuz ayet. Ayet okuyun. İsmiyle inen ebiyolda da hak olenderin yer sonu günde için korku yoktur. Onlar mahsum da olmazlar. Üzüntü de olmazlar. Şayet La tehaf emri işitmedin ve işitmiyorum diyecek olursan, o madem ki Allah sana korku vermiştir. Elinize giremiyorsun. Korkuyorsun. O korkuyu la tehaf emri bir. Bu sefer o iş yapma. O iş yapma, iş yapma. Bilmiyorsun. Demin çift takım uçak o madem ki sana, o madem ki sana tabak vermiştir, şükür etme ki, gönderecektir. Sana eğer tabak şu, şu ölme konuyorsa bunun için mutlaka çay koyan olacaktır. Varsa bir şey var mı? Yer var mı da? Lütfen oturun siz. Tamam işte. evet. tamam bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Madem ki Allah sana o <gülüyor> korkuyu verdi, yapma. Buradaki evir iki tarafda. Korkuyorsan gir. Korkuyorsan girme. Çünkü korkmanın denize girmesiyle korkanın denize girmemesi adli. Herkese kendini kurtarıyor. O madem ki sana tabak vermiştir, Allah sana gerekmiştir, sana tabak vermiştir. Muhakkak o taba içine bir yiyecek sana gönderecektir. Nihayet evet, bizim burada çaya <gülüyor> olduğu gibi çayda gözü Barda konuştuk onun için çay geri çekti. Sağ olsunlar çocuklar. Şehzadi çok yaşlı bir şey kızım. Ne sevdi? Şehzadi Bostan'da demin bahsettiğim Bostan'da Gülistan arkadaşınız. Şehzadi Bostan'da Gülistan onu çok onu mu kira bakmayın kirişi bir fadenki. De, bir güzeldir. Milli Eğitim Bakanlığı'nkide güzel. Aşağıdaki kitap kesisip belki daha güzeldir. taşı. Şeyse hadi Boston'a gidelim, tamamdır. Fakir bir ailenin süt emerli çocuğu vardı. Bir gün kadıncağız, efendi, çocuğun dişleri çıktı. Artık sütle beslenemiyordu. Kendimiz ekmek bulamazken, ona nereden bulurdayım yemek yedireceğiz, biz kendini yemiyoruz dedi kocası da, merak etme, dişli veren, dişli veren, ekmeğini de verir. Ayrı kelimelerden aynı manaya, tabuğa veren, ekmeğini de verir, bardağını veren, suyun da verir. Ekmek yemek için kullanacağın dişi veren, on ekmeği de verir. Allah'ın kahrı bu. Asıl korku korkusu olmayan hikmetin başı Allah korkusudur. Çünkü Allah'tan korkacağız. Allah'ın kahrına da korkacağız, korkacak ama. Ehl-i Tarık korkusu ne başkadır? O, Allah'ın bize sırtını dönmesinden korkar. Allah'ın sevgisini kaybetmesinden korkar. Allah'ın kendisiyle alaka olmamasından korkar. Ehl-i korkusu bu. Nüktesini bilmeyen kimse içindir. Asıl korku, korkusu olmayan, hikmetin başı, Allah korkusudur, nüktesini bilmeyen kimse içindir. Gam ve bussa, hak kapısından dönüp dolaşmayan ve oya ilçe etmeyen, mehbap içindir. Hak kapısından giden bir insanın korkusu olmaz. Daha bir sonraki videoda, daha bir kötü bir anlatış var. Yani, Bizim Allah'tan korkumuz, Allah'ın bizimle ilkesini kesmesidir. Yani Allah'ın, Allah'ı gü gü gücündirmemek lazımdır. Allah'ın emirlerine, taatlarına uymayıp da Allah'ı gücündirmemek içindir. Yoksa, Allah eline bir düğün alıp, elini kamçı çığırıp, ne derecen korkmak değil, nasip de ol var o. Ama asıl korku, Allah'ın bizimle olan ilgisini kesmek, en gitargın korkusu budur, Allah'ın sevgisine kaydediyor, bizim korkumuzudur. Asıl korku diyelim, Kavva Gusta'nın kapısından dönüp dolaşmayan ve oraya iltica etmeyen behratlar için, Allah'ın kapısına iltica etmeyenler kopsun. Allah'ın kapısından içeri girmeyenler korksun. Biz niye korkacağız ki? Allah'tan Allah'ın kapısından çıktığımız yok ki zaten. Niye korkalım? Allah'a girmeyen, Allah'ı tanımayanlar korksun. Mesela bu. Bir hadisi şeriften bakınız. Kulumuz kalbinde iki korku ve iki emniyeti cem etme. Kulumun, Allah diyor ki hadisi kusibu yani Kur'an'da yazmayan Allah tarafından Efendimiz vahyedilen hadisler. Ayet Onlar Bunlar, bunlar Kur'an'da yoktur. Yani Kur'an değildir. Ama gene Hazreti Peygamber'e vahyedilen şeyler. Diyor ki kulumun kalbinde iki korku ve iki emniyeti cem etmem, bir arada Allah. Eğer benden dünyada korktu ise, dünyada Allah'tan korkuyorsa ahirette korkmayacaktır. Allah'tan Allah'ın korkusundan dünyada Allah'a bu gayr Allah'ın ters gelecek iş şey yapmamıştır. Yapmadığı içinde ahiretine korkmasın. Ailette korkmasına gerek yok. Çünkü Allah'ın bütün isteklerinin dünyada yerine getirmiştir. Onun zamanı yeri cennettir. Eğer dünyada benden emin olduysa, nasıl Allah affeder, boşver bana, ailette emin olmayacaktır. Asıl, yani dünyada şimdi de bak, Asıl dünyada, Allah'tan olan, emniyetini kazandığını zannediyorsa, bakın, zannediyorsa diyorum, kazandığını zannediyorsa, zannediyorsa, nasılsa ben bunu yapacağım bu işi, yapıp bir Allah da nasıl affeder gibi Allah'tan korkmadan bu şeyi yapıyorsa, ahaliyette neden kopsun. Çünkü ben, benim yapma dediklerimi yapıyor, demek ki buna karşı geldi, hak edip, hak sahibinin cezasını ahaliyette ona vereceğim. Anlatabildin ki tefesini. Var mı bu şey? Yani hem dünya korkusu hem ahiret korkusu Allah vermiyor. Dünyada Allah'tan korkarsan ahiret korkma Allah'tan. Çünkü Allah'ın her şey yapışkındır orada korkmaya gerek yok. Ama dünyada Allah'tan korkmamışsan, her türlü denayat yapmışsan Allah'tan kork. Bu mevzumu da bitti. Şimdi öbür mevsimaya geçmeden soracaklarınız var mı? Bideciğim o türbede okuduğumuz ayet elaine evliye Allah dostları için korku yoktur derken ahirette korku yoktur anlamında mı? Gayet öyle. Evet. On işi dünyada keser demirlerken yani e, o körde anlatıyor. O da zaten Allah yolunda. Allah'tan Allah yolunda niye korkusun ki? Onlar, onlar insan tahminler yani, onlar onlar, onlar veri dinler, onlar veri dinler. Onlar hep onun gibi kapının kapın çalıyor, onun için bir korku yok. Allah'ın yanından, Allah'ın mezdinde de veriyor onlar. onlar, için korku bir şey yok. Mahzun da olacaklar, herhangi bir şekilde peşmatı duymayacaklar. Kendini Allah'a vermiş, Allah'a da gidiyor. Onun için bir korku olur. Var mı çok ya başka bir şey bir şey var mı? Burası çok güzelmiş adamı. Çok güzel söylediniz ona dünyada kork korkan korkmayacaklar korkunç. tabii. Çölecek öyle. Şimdi eski anlı tetkilerinin korku bu da çarpıyoruz volantina korkudan tetkidedir giremedi. <gülüyor> ya da bir camiye mi bu içeride içeride işte, korku var? Cami gelir ee, i̇çeri girdikten sonra battık, korkacak bir şey yok. Demek ki camide, cami yok korkularken, şey. demek ki cami, e, korktum gibi dergiye değilmiş. Alıştır ama, belki tam bir e, değil ama, fakat e, baştan korku, kork, kork, kork, korkacak işleri yapmadıktan sonra, korkmadığım aynen yok. Yok korkacak işleri yapıyorsan, Allah'tan korkmadan, korkmadan, korkmadın, korkmadın, iş yapıyorsan git öbür tarafta kork. Çünkü orada muhakkak yakan yapışacak, hakkını alacak senin. O kaçmazsın. Hakkını alacak. Şimdi mevzu biraz daha diyelim üç ya, buçuk vakit var. Saat üç buçuk. Biraz ya daha yarın sarkalım. Şehirlerin köye gitmesi. Bu mevzu, biliyorsunuz, bir köylü şeyle sık sık gidiyor ve o birisinin evinde misafir kalıyordu. O misafir kaldı, zengin bir ev, devlet kapısından bir adam. Köylü onu daima köyüne davet ediyor. Gel bak bizim köyde, köyde, köyde şişe, şehir gibi diye, kırdır, meyve bahçeleri var, sulat falan. Onu ...çağırıyor. O da gitmiyordu. Fakat çocuklara falan, baba giden falan filan deyince... ...çocuklara uydu. O adamın üstüne kandı. kaldı Kaltı, köye gidiyor şimdi. Bu, bu, bu e, üçüncü bahis. Şehirli... ...işe başladı. Köye gitmeye başladı. Tabi o zaman köyden bin bin arabaya git falan diye... Evde hazırlanacak, kanun bulanacak, atevalı bulanacak falan uzun iş. <gülüyor> şehirli işe başladı ve hazırlandı. Azim kuşu azmetti. Kuşu köy tarafına süratle uçtu. Köylü tamamen, ama o şehirli köye gitmeye tamamen karar verdi. Azim kuş azmetti. Şehirlinin hanım ve çocukları sefer hazırlığı yapmışlar götürülmesi lazım gelen yani eşyayı azim öküzüne yüklemişlerdi. Onlar da köye gitmeye artık hazırlanmışlar, hazmetmişler. Onları gigol kimse çekirmeyecek. Köye gidiyorlar. Yukarı çıkacaklar. Hala Anadolu'nun bu bazı taraflarında eşyayı öküze yüklettikleri ve Onları ve merkep gibi kullandıkları varmış. Bu kitap yazıldığı zaman 1930'lar belki daha erken. Kanunlar falan vardı. Tabii şimdiki arabalar falan yok. Yazmış. O zaman Anadolu'da, bir de köyden köye kanun ile gittirirdi. Biliyorum bunları. Çocuklar sevenler ve acele ederek köye gidiyorlar. Köyde yemiş, yiyeceğiz, müjdesi diyorlardı. Bakkal raflarında o, törsümüş yiyecekler yerine köyde taze ağaçtan meyve yiyecekler. Çölüktür. Demişler, bir köpesi. <gülüyor> Şimdi yapıştık Bizim maksadımız hoş bir meradır. Çok çayırla. çayırlı. Biz çayırlada yayalım, kokoça koyalım. Oradaki dostumuz da Kerim ve gönül çekici bir zattı. O zengin adam, şehirli, köye davet eden zat da, e, Kerim. E, eli açık, hoş sohbet bir insan. Gidiyor onun evinde, ayrılacak kalıyor çünkü köyde. O Kerim dost, binlerce arzu ile bize davet etmişti. Evet, çok çok istedi yıllarca davet etti, nihayet onlar köye gitmeye karar verdi. Bizim için da kerem ağaçlar ekilmiştir, bizim için. O ziyafete hazırlandı. Hoş hoş günler geçireceğiz. Ağaç değil yani. Hoş günler, iyi günler geçireceğiz ümidi var işlerinde. Biz uzun kış günleri için onun nezdinde şehre Zahire götüreceğiz. E, tabii köyde kalacak ama gereken de işte yağdı bağlı falan gibi eve bir şeyden gideceğiz. Kafasının hayal bu. Belki bağını, bostanını bizim yolumuza sarf edecek. Kendi canında bize yer verecektir. E, köylü bu tabii. Köylü ne varsa şehirliğe verir zaten. Bizim köylümüz <Gülüyor> müdür? adam da aynı aynı kafada giriyor. <gülüyor> Ey arkadaşlar, istifade için acele ediniz. İşlerinde akıl onlara ferahlanmayın diyor. Şimdi adamın çocuklara söylüyor, hacım acele falan giriz ama içinde de bir acaba var. Acaba bizi böyle mi karşılayacak? Bizim umduğumuz gibi mi karşı yoksa ters bir şeylerin karşılaşacağız? İçinde acaba cerrahi adam mı? Ne uzun müddet devlet şimdi bulmuş devlet kültürü almış bir insan öldü. Uzun devlete devlete çalışan insanların bir devlet ana vardır. Devlete çalışmanın ona verdiği bir ağırlık vardır. O da öyle. Cerrahdan <gülüyor> mı geliyorsun? Çok, çok güvenli. Bu belkiyle kasas Suresi'nin sonlarında ayeti işaret edilmiş ki bu ayette hitap, beni İsrail zenginlerinden olan karunadır. Karun biz onu Gidiyalları zannediyorduk. Karun Gidiyal'a da vardı, karun İsrail'de de varmış, Çok karın, orada karınunda da evet, dokunmuştu karının. Hz Musa'nın dimizden biçip de şey gibi varmışlar Ve gururlanma, zira Allah gururlanıp şımaranları sevmez buyur. Zenginim, her kuv kuvvetim, her şeyi yaparım gibi gururlanmak lazım. Şahsın şahsen tersine dönebilir kipataktak gidersin, mealindedir. Yine akıl inşada, onu ikaz ediyor, devam ederek diyor ki, köylüye ihtimal etmeyin. Evet. hadi bir bunu çok çok anlatır, köylüye ihtimal etme bir? Allah'ın faydalarından masafit olun. Müsefit de masafit onun şahsı olay. Müsefit olmak fiil. Masafit de o istifade eden şahıs yani özne aid. Şöyle ki Allah sevilip övünenleri sever. Size gelen şeylerle bir miktar Ferahlanın, yani çok fazlasına pek e, kulak asmayın, e, istemeyin, ne geldiyse eyvallah deyin. Servet ve nimet olarak gelip de sizi meşgul eden şeylerin hepsi sizi Rabbinizden alıkoyur. Şimdi zenginlik, zenginlik bizi Allah'a bağlamaz. Ne Zenginim. Her izlemi yaparım. Var mı hani Zengin. Her şeyim var ya. Yaparım. Az gelip bulursun var. Benden Allah korkusunu, Allah sevgisini alır. Nefis sevgisi başlar. Nefsini sevmeye başlar. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bakın o, o acaba bana ediyor. Hiç, hiç benim umurumda bile değil. Zenginlik insanı Allah'tan uzaklaştırır. Kendine dönersin. kin Kendi işe dönersin. size size gelen şeylerle bilmekten şereften, fazlasını peki şey bayan. serbetin nimet olarak derip de sizi meşgul eden şeylerin hepsi size rahmet Allah kor. Allah'ın bunu kapatın. Bu beyit de seni Rabbe, Rabbinden alıkoyup koyup meşgul ede, eden her şey senin dünyandır. Bu hadis. Seni Rabbinden alıkoyup, koyup yolunda gitmekten alıkoyup meşgul eden her şey senin dünyandır. Dünya senin nefsindir. İnsan en büyük düşmanı da nefsidir zaten. En büyük sene kötüyücüleri sürüp gelen nefsindir. Hadis-i şerifine eşya duymuş Bu hadis, dünya nedir? Sualinin muhtasar ve müfit bir muhtasar kısa. Öz. Ve müfit, bakalım şöyle müfidi. 230. Müfit. Heh. diyor ki bu hadis şerefine şey adı Bu hadis dünyanın adı sualine muhtesaf, kısa, öz ve faydalı bir cevap yani dünya denilen ve terk edilmesi tavsiye edilen şu maddi dünyayı değil çocuklar bu maddi dünyanın sana verdiği hisleri. Yani bu maddi dünyada nere terk edeceksin ki edemezsin. Bu maddi dünyanın sana kazandırdığı hisler var bazen. Nefsi hisler. Bunları terk ediyorsan diyorsan, maddi dünyayı nasıl etsene de karın soğuk ısıracaksın, bunu terk edemezsin. Ama sana bu nefislerin verdiği bir his var, seni asıl yolundan çıkartın o his, onu terk ediyor tavsiye eden şerhet, servet vesaire değildi. Bakın burada da yani dünya deneme ve tek tavsiye eden şey, servet vesaire değildi Elindeki imkanlarını terk et demiyor sana. Ya her ne ki seni Rabbinden alıkoyuyor ve onu sana unutturuyorsa işte dünya olur. Sen elinde imkanın çok. Her şeye ne yapacağım ya, ne var? ya? Dünya, iki aşağı bir düngeyi zevkine bak ama o değilmiş o zaman sen yoldan çıkmış oluyorsun, o sana verdiği gibi olmayı değil mi? Şu halde cennet arzusu ve cehennem korkusu, korkusu da insanı meşgul edip ve onların düşüncesi de Allah unuturacak dereceye gelirse onlar da bir dünya sayılır. Yok denize girme diyor. Şimdi, kork. Şimdi cennetin ve cehennemin ne olduğunu bilmiyorsan, o da zaten seni dünya nefsi sayılıyor. Dünya da yani e, cennet arzusu, cehennem korkusu da dünyevi bir istir. Onları da bırak. Cennet, cehennem, tamam eyvallah, varsa kısmeti, varsa varsa var. Cenneti, cehenneme, aknayı e, getirmeyi, iyi insanı, temindeki yeğneyi ne gördük, dünyada benden korkuyorsan, ahirete korkma, dünyada benden korkuyorsan, ahirete... dünyada benden korkmuyorsan, ahirete kork bu. Eğer dünyada Allah rızası için yaşıyorsan, derindeki avcıdaki, keyfi de herkes için kullanıyorsan, Cennet servisi cehennem korkusu niye niye olsun ki ne? bile atma bile gelmez. Allah'ın yoldaysa hiç cennet de isteme yani cehennemde nereyi verirse orası. Madem söz verdi gideceğim yer belli. Bunu bile düşünmek günah. Allah'tan eli beni cennete sok. Değerse ya cennetin cemalinde. Senin senin cenneti onun aslında onun cemalidir. Onun cemalini gördüğü yerde ekşiden çok sevinir kalır. <Gülüyor> Esanlik. Ancak Allah ile mestun ol. Allah ile Sevin. Onun garisiyle olma. Allah'tan başka olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Sair şeyler ise kanun saniye benzer. Şimdi o Allah sevgisi bahar neşesi gibidir. Kanun-ı işte şey, Ocak ayıdır. Eskiden teşrin ve teşrin saniye kanun ve kanun saniye birinci teşrin, ikinci teşrin birinci kanun, ikinci kanun Ekim ayı teşrinler Yahya Kemal'in çok ileri şehirler vardır. Teşkil bazı bazı şafileri vardır. Teşkiller yine geldi ağaçlara sararmayı başardı ne? Teşkil Bugünkü Ekim ayı. Teşkil sani birinci ikinci sani iki 2 demektir. Teşkil sani Kasım ayı. Kan ne Aralık kanı sani Ocak tam şu ay yani şimdi <gülüyor> şimdi nedir? Tarih şeyler kanun sani ver. Yani Allah'ın sevgisi bahar gibidir. Allah dışındaki şeyler kanunsal netek, yani kar var, soğuk var, işte buraya hmm. yağmaya geçiyor ama yağdığı zaman da e, kanunsal gibidir. Hatta birin böyle çok güzel buluşları vardır. Tacini sani dediniz, değil mi? Deden? Hmm. Tacini sani. Ocak kanunsal evet. Ocak. Kanun, kanun. Evet. kanun sani. Ocak. Ayı. Ocak. Ayı. Ocak. Ayı. Kanun. Kanun ocak. Kanun Ocak. Ocak. Kanunsal. Ocak. Ocak. Kanunsal. Ocak. Kanunsal. Ocak. Kanunsal. Ocak. Kanunsal. Ocak. Hmm. Kanunsal. Ermencidir. Tefsimler. Ermencidir. İstitraç. Şimdi İstitraç'in kelimesi biraz fazlaca şeydir, manadır. Şimdi yani burada bir kimseyi Mekir ve Huda, Huda kandırmak, aldatmak, ile aldatmak demektir. İslıracaz. Şimdi bazı insanlar e, e, e, halikule haller gösterir. Halikule halle gösterir. Ha, hal bir insanın mesela papazlar, e, biraz da papazlara gösterir. Papazlar da aynı İslami birileri ona <gülüyor> bir tutuyor. İslami olanlar Allah'tandır. Allah'tandır. Biriler bazı halifede halif haler gösterirler. Bir dakika. Buyurun efendim. Evet efendim buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi ders teyze efendim. Ha saat buçuk beş gibi arasanız sebez Bir şey var mıydı? Bir şey var mıydı? Var mı? Ha, konumuzu söyle. Al bir şey. Arkadaşlarınız için. Alkos. Şimdi yap beni. ben sana şey yaparım. Onu bana evet söyledi. Söyledi. söyledi. O Siz beş gibi beni. bana. işte. Şey ben İyi, günlerler. İyi günlerler. Şimdi, cistiz cihazı yere bir yapın. papaz gösterirse, cinsi bir omen halikullerler vardır. Bu şeytani cüneyi, cüneyi, cüneyi, cüneyi. Mesela şöyle baktığı zaman, bir yere devir, öldürür. Ya de kar yağdı, bir yağmur yağdı, neyse. Bu gibi haller. E, İslami ise bu, Allah, Allah'ın biz Allah'tan Allah'ten biliriz. Papazlar çünkü onların Allah fikri de başkaldır. Allah fikri başka da onu çoğul olan ki, hani Kore'de hariç sayılmaz. Burada onu anlatıyorum çünkü e, onun yani hakkın gayri olan her şey veler ki. Senin taktığın yüce ve tacın olsa seni yavaş yavaş hele <gülüyor> doğru yani mahvolmaya doğru götüren şeyler hele haktan değilse. Hak dersen başka. Haktan ayrı olan şey. Şimdi burada istiris kelimesi var. lazım. bir kimseyi kimisi Mekir ve Hud'a, Hud'a şeyleri kökünü kök. İyi Hile gibi Hile. Hile. Hile. Aldatmak demektir ki istifraş. Bir kimseyi hile hile aldatmak. Hani sihirbazlar var. İnsan aldatırlar. Mesela bir Saat-ı Sungur vardı. Bilmiyorum, duydunuz mu? Sinemaya, orada Saat-ı gitti. bir saat geç geldi. Adam herkese, niye geliyorlar? Yok yani saat ya saat tam dokuz dedi. Ne saat onu oldu. Bakın kardeşim Bak, herkes saat dokuz. <gülüyor> Zatı <Zansım>. sunuyor. <gülüyor> Fakirdiler <orda> dedi beni. Bir <gülüyor> yaşında benim, benim saatim yoktu ama herkes saat olmuş. Aralar bütün yaşam işte. Neyse bundan işte göz göz, göz boyamayacak. <gülüyor> o, o da bir Bir kimseyi bekle ve hukuk huda ile aldatmak, himeye aldatma. demek ki istisyağcı ilahi ise. Allah'tan bu şey, bir kul güneş, günah işledikçe onun nimetini arttırıp öbebe istiğfar etmesini unutturmak, derece derece azap ve istiğfar yaklaştırmaktır. Ama bunun ne ne, ne şey var bundan? Ee, bilmiyorum. Bakın burada ne yakışır? Bu da tam istiricadenin şiirleri. Heh. Bakın. Biz size şakına yaramışım. İstisiyasi bir kul günah işledi işçe onun nimeti arttırıp tövbe ve istifa etmesini unutturmak. Yani bu harikalı haller gösterir. Ha ben artık bir oldum diye Allah'tan yavaş yavaş kopar. Ve e, unutturmak derece değerli azab ve karba yaklaşırmak. Bu Allah tarafından ona verilen bir cezadır. Yani yavaş yavaş Allah'ı Allah unutturuyor. E, Şeydenir ki Papa zaten ki yaptı Yahudiyeinki, hakamlarinki, onlar bir takım hareketlerle bu istiscazi yaparlar. Mesela şimdi bakınız e, üç sene evvel bir Yahudi başbakan vardı, Filistinlere karşı biraz daha Ali Cenap diye onlara karşı şiddet göstermeden, Filistinlere papalıktır kızdılar Yahudiye, hakanlar kızdı, ona iyi yapar. Fakat şimdi toplumun sıpara yapar. Bu da bir isteyecek şimdi adam. şey hayat yaşıyor. Bitti sen. Bitti sen yaşıyor. Geçsene adam. O patta bir daha yumuşak davran diyor Anadolu'lular. Baş başa atlar. Ondan kamadan ta 3.400 sene evvelki mezarlıkta o büyüklükler, domuz büyüsük, şimdi adam e, bittisi hayat yaşıyor. Bu da bir istisajdır. Yani <gülüyor> bizimkilerinki, <gülüyor> Halk'tan ve Allah'tan da davet etmişti, öpükülere nefsidir. E, Buma sayılmaz. Şöyle bir ayeti kırıyorlar. Ayetlerimizi tekzip ediyenler, yamanıyorlar, <gülüyor> yavaş yavaş ve derece derece kendileri farkına varmadan hala yani mahbubu ya yaklaştırıyoruz. Adam alimdir, çok da Fakat bencil Bencil. Bencil Allah bencilik sevmez. Ve bir de Allah'ın ayetlerine bencilik gösterirse hiç sevmez. Allah'ın ayeti geldiyse hepimize gelir. Biliyorsun izah et, bana anlat. Yok, bugün bir karışabı da bana. Allah onu da sevmez. Mutlaka bir yerde onu yapar, berasını verir. Zaten burada söyle bakın. Ayetlerimizi tegzip eğleyenleri yavaş yavaş ve derece derece kendilerini farklılığa varmazsanız helake yaklaştırır. O ayetleri yanlış anlattı sana bana. Ve onları bir müddet eman veririz. Hani sabahları aldık ya evet. bir müddet geciktiririz. Değil mi? Sabahleyin okuduk Kur'an'da. Bir de. müddet onu değiştiririz. İşte geciktiririz. Belki Gidiyoruz. özür diler. Hakikaten benim keyfim keyf, yine, yine o Bakın Arapçada kaç tane kelime aynı şeye çıkıyor, bir mane geliyor. Benim keyfim yani hilim suretinde görülen gazabın kuvvetlidir. Şimdi Allah onu günah güne, göğe görmüyor. Görüyor bir köşeye kaydediyor. İlim bu uçaklık demek Hazreti Ebubekir'in sapıdır. İlim bu uçaklık Hazreti Ömer ne kadar sert bir insansa o da on kez o kadar yumuşak bir insan. Onun onun nasıl misapıdır İlim. Allah onun yaptıklarını gez, görüyor fakat müjde keser fakat başka işe anladım. Müteşekkiyanı diyor. Yok, müteşekkiyanı. Ama bir yerden de ona devam ettikçe kaza bunu da şiddetleniyor, Hala var geçmedi. Ondan sonra da yapacağı yapılır. Kaza <gülüyor> bu kuvveti de bulmuştur. Evet ben hani güçle davran ama kaza da kuvvetli bir bir kırarım. Bazı tarihi dünya papazlarından hani, ve Hint fakirlerinden, hülasa gayrimüslim ve gayrimüteşşerri kimselerden, gayrimüslim, Müslüman olmayanlardan, gayrimüteşşerri de şeriatci olmayanlardan. Riyazat kuvvetiyle, onlar da bizim gibi riyazat yaparlar. Riyazat nedir? Bir köşeye çekiyorlar, ibadet yaparlar, kendi dinlerine göre ibadet ederler. Hristiyanlar, bin fakirler öyledir. Ama İslami olmayan bir ibadet. Fakat o riyazet var ya, Allah onu ona karşı çıkmıyor. Riyazatın kuruduğunu öyledir. Riyazet öyle zuhur eden ve surete, görüntülen keramete benzeyen olan sahabeler var ya. Halukule'de, de istilaç kabilindendir Asıl istilaçı da budur. Kabili nedir? Cenab-ı Hak o kimseler hakkında bakın diyor. Dünya hayatında çalışmaları dalalet olan, kötülük olan öyle kimseler vardır ki onlar iyi ve güzel iş gördüklerini sanırlar. Allah onları bir der. Onlar yapmanın fırsatı Hilim yani bir, bir, bir buçuk bir davranıyor. Ancak bu işte il, il, il, çok bol ileri gittiği zaman da yakalıyor. Cezası mehse veriyor. İşte Cenab-ı Hak o gibileri derece derece helak ve azaba yaklaştırır. Hz. Mevlana ise Müslüm ve gayrimüslim kim olursa olsun Allah'tan başka her şeye ve Kime bağlanmış ise o şey o kimse için istisraştır diyor. Yani İslam'e o işler işleri yapmak ister Müslüman olsun, şeyh olsun, var böyle Müslüman namaz kılar, yapar, yapacağı şey yapar. Bir i̇şin hakkında da cahil der. İşin hakkında da böyle bir güçleşmiş onu kullanır. Sonra da cehenneme oraya gider. Yani Allah bunu affetmiyor. yoktu. Bu, bu yol o gidecek. Şurada bitirelim. <gülüyor> ey salik ey bu yolun yolcusu gamdan sevin. Gam çekiyorsan keder çeksin sevin. Ki gam buslar tuzağıdır. Bu yolda alçaklarda dolaşmak ve tevazu göstermek Yükselmek demektir. Ne kadar alçalarsan, ne kadar alçalarsan yani şey e bakımına, tevazu bakımına, ne kadar alçalarsan o kadar yükselmiş olacaktır. Size şunu söyle, insanın en yüksek anı, bir anı secde halidir. Allah karşısında en küçük annesi. Onun karşısında alını toprağa koyuyorsun. İnsanın en büyük hali, en şerif bir anani, o o o o o o o o o o o o o o o o bir şey yok, kazanmaktır. Alçamak değil, denizde alçamak. Baka, bu yoldaki denizde, İslami yoldaki denizci, seni alçaman değil, derece kazanmaktır. Kemale vasım olmaz. Manevi bulmazsa noksanı evet. Ay tamamın kemale ermek için, Hilal Devresi'nden geçer. Şimdi Bakın bir karılık anı vardır. Ama eskilerin e, müştiba derlerdi. Sonra Hilal ince bir çizgi yani yavaşça kalınlaşır. Yarım ay dolunay oluyor. Şimdi ayın dolunay olması için bu Hilal Devresi'nin falan tamamlaması lazım. Ay orada şimdi yer aydınlıyor. Yani bir, bir uzun bir içerisinde yavaşça var. Ay, ay orada aydınlanıyor. Ancak Burada da öyle, sen e, din yolunda tenezzül edeceksin, her şeyi öğrendiğim için öğreneceksin, tevazu sahibi olacaksın ki çaldığın kapların geri dönme. Benim Dönün. dersin, sana kimse bir şey vermez. Eyvallah dersen, mülkü desen, kazanırsın. sen kazanırsın. Tevazu gösterecektir. Mütevazi olacaksın Müslüman bu da, âlim ki ben âlimim burun bir kahveden. Hadi Nevianlar gibi insan yaklın mütevazi görüyorsunuz ama bugün Nevianlardır. 80 senede böyle herkes ne peşinden koşar. Şimdi terapi bir derece adam <gülüyor> Kemale Kemanı olmaz. Mahi, mahine ay, yeni ay, kemale varsa olmaz diyor. Niye olmaz? Birden bir durmak olmaz. Yavaş yavaş ay, karanlıkta da gezen, yavaş gibi ikinci çizgi halinde gelir. Yavaş yavaş yarım ay olur, doğun ayın Ayında bir sali budur. Aydınlanma halidir. Tam dünyaya kırılıp aydınlanma halidir. Ama tekrar yavaş yavaş, teflek karanı gömülür. Burada eee hakkında bir anlamak isteyen kefa sahibi sayılır. Aydın tevar sahibi karanlıkta bir demet böyle aydınlanır mı yavaşça aydınlanır. Sen de bir müddet sonra aydınlanacaksın. Sen de bu yolda işte ilerleyeceksin. seviye erişeceksin. Yani ama bu bir devre geçirmen lazım. Bir devre geçmen lazım. Ee, tevazu bir tevazu olacaksin ki her kapıyı çalabilirsin. Bunun büyükse kapıyı çalamazsın. Gururun var evet. der, "Ben adamlığa bana bir şey vermez." demeyeceksin tevazu sahibi. Evet. Ee, sermaye bir şekilde alacaksın. Sermayeyi evet. Bu, bu mevcut diyor. Gam ve keder bir hazinedir. Gam ve keder kötü bir şey değildir. Allah keder. senin hastalığın ve meşakkatin de bir hazinedir. Allah sevdiğini nasıl eder? Allah sevdiği nasıl eder? Nefret ettiğinde zengin eder. <gülüyor> Lakin bu fikri çocuklara nasıl tesir eder? Çoluklar için dünya Çoluklar için koşup Dünya onunla değil. Bunun bir hakikat olduğunu nasıl anlarlar? Şimdi kardeşi göstereyim. Eğer evet. Gantt gam ve keder sahibiysen Gam ve keder sahibiysen elini aç aşağı Allah'a zaman için yana yana kalbin ağlay ağlay yalvarırsın yakarırsın. Senin sesini Allah duyar. Ama zenginsen yani işte bir dua etmek için bir iki bir iki, iki kelimen buldanırsan bırakırsan hiç Allah'la alakan yoktur, ne alaka olacak ki zengin her şey var ama işte Allah'tan kopmuşumdur. Allah sevdiği kulunu kendinden kopartmamak için buna kan ve keder verir, hep beni ansın. hastalık verir, hep beni şifa edilesin derken. Biz bunu ters denediriz ama işin aslı da verilir. Daha ve keder sahibi insan, efendim, ee, ders sahibi insan Allah'a daha yakındır. Devamlı Allah'a söyler. Neyse bakın, ne Allah, peygamberlerini, velilerini fakir insanlardan seçmiştir. Hadi peygamberler, peygamber doğarlar bir şey değil ama onlar da dünyada çekerler. Çoban olurlar, bahçı olan olurlar, toprakta uğraşırlar. Analarını kaybederler, Mereme, bazıları kaybederler. Hazreti Peygamber, babası, babası doğmadan böyle etmişti. etmiştir. Bu, baba şaka bilmez. ana onun dört yaşında vefat etmiştir Hazreti Amine. Çölde başkanı elinde büyümüştür. Ama Peygamber doğmuştur. Hatta Peygamber doğmuştur. Allah ona da bakın yetiştiriyor. Başta çölün oşeyini gösterir, nebatlarla uğraşıyor, bahçıvanlık yapıyor, hayvanlar çobanlık yapıyor, hayvanları anlıyor. İnsanlar tükkâr oluyor, herkes meslek, sahtekârlar uğraşıyor, sahtekârlar uğraşıyor. Yani Allah onu yetiştiriyor, yetiştiriyor. Zaten Peygamber mi? Tebliğ Deriler fakir, hep fakir de teklede biliyoruz. böyle fakir, sabah, bir yaş çalışacak, bir şey yok. Mum yok, mum yok, bir yaş çalışacak, yok, öyle. Dörtlüğe çalışıyor ama ona bir hız veriyor, aruzu veriyor. Niye yapamıyorum? Yap böyle, Yok böyle, döktük olur inşallah. Ne döktük? Efendim böyle? Hanımcığım <Gülüyor> sen ne kadar sen? Ya 5 yıl çevre ticaret abi 5 yıl geç. Ha yani ben bundan, <gülüyor> bundan 40 bundan 45 tane 45 Oluyor mu? Peki çok teşekkür ederim sana. Eyvallah. İyi öznüp iyi öznü eyvallah. Kim 45 Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kalbini kırılmasın. Kimseye de tekniği Kimseye Evet. Şimdi böyle, bakın bu, Hüsnü Ağustan'ın mevzu, çocuklar köye, köye, köye görecek. Kaç tane? Sana mı soracağız? Dedecim, buna da fotokopu veririz. Tek Bir Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir ak ak akıl galimiz buluyor nasılsın? Evet. Çocuğunca tek şey soruyor, <gülüyor> an açılmayan, <gülüyor> aklınıza tereddüt ölen bir şey var mı? Zaten Türkçe, artık Hazreti Güller de eşit, eşit, eşit. Olmuyor mu efendimiz? İnşallah. El Pakihan.